1251 numaralı konu Hazreti Peygamber'in ve İbn Abbas'ın ilk saf hakkındaki sözleri Abdulaziz bin Rufey şöyle anlatıyor. İbn Zübeyr zamanında Mekke'de Hazreti İbrahim'in makamında ilk safta durmuştum. Amir bin Mesud el-Kureşi de gelip sıkışarak benim yanıma durdu. Amir'e ilk saf ile ilgili bir şey var mı dedim. Amir evet Allah'a yemin ederim ki Hazreti Peygamber'in